Yaşayan tavutların fitnesi ölmüş tavutların fitnesinden daha büyüktür. Emre uyar. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen ve bu ibadetten razı olan her şey bizzatihi tavut diye isimlendirilmektedir. Bu tavutun yerin altında veya yerin üstünde olması arasında hiçbir fark yoktur. Bunların hepsi reddedilmediği takdirde İslam'a girilemeyen tavutlar sınıfına dahildir. Bu açıdan bakıldığında bütün tavutlar gözümüzde eşit olmalıdır. Bu tavutlarla mücadele penceresinden konuya yaklaşacak olursak, burada bir evveliyat, öncelik fıkı gözetmek gerekir. İçerisinde bulunduğumuz şu zamanlarda tavut bolluğuna şahit olmaktayız. Bu tavutlar kimi zaman bir kabirde, kimi zaman mecliste, kimi zamansa kafamızın içerisinde akıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tavutların bazısı Yine bazı tautlar sayesinde ayakta durabilmekte, o taut sayesinde ilgileri üzerine çekebilmektedir. Mesela kabilerin putlaştırılması veya şahısların ilahlaştırılması, hakim devletler güvencesiyle ayakta durmaktadırlar. Yine aynı devletler vasıtasıyla da kendilerine kullar edinmektedirler. İşte evveliyat fıkı demiş olduğumuz şey burada devreye girmelidir. Şüphesiz ki bataklığın bulunduğu bir yerde, sineklerden şikayet etmek ve sinekleri öldürmek boş bir uğraştır. O sineklerin yaşamasına kaynak oluşturan bataklığın kurutulması gerekir ki, sinekleri tamamen kendimizden uzakta tutabilelim. Bu örneği günümüz tavutlarına uygulamak mümkündür. Günümüzde ilmini, kalemini, vaktini tevhide ve şirkin izalesini ayıran insanlar vardır. Ancak bu insanlar, ya kasten ya da sehven, kabirlerdeki şirklerden, insanların kabirlerde yatanlara tazim göstermelerinin tevhide aykırı olduğundan bahsederlerken, yeryüzünün yaşayan ve insanlardan ibadet talep eden tavutlarından söz etmezler. Ölmüş olan kişinin değerini düşürmek, ona karşı cephe almak kolaydır. Çünkü ölmüş olanın diriye verebileceği bir zarar yoktur. Dolayısıyla, ölüyle uğraşmak bataklıktaki sivrisinekle uğraşmak gibidir. Ancak bu sineklere kaynaklık eden bataklık hakkında bir şey söylememek veya söyleyememek, sineklerin sayısını arttırmak demektir. Bu sebeple, mücadele sahasında olan kişinin gözünü bataklığa dikmesi ve bütün enerjisini onun izalesine harcaması gerekir. Din, Allah katından bize eksiksiz bir şekilde ulaşmıştır. Bu dinin nasıl yaşanılacağını da bize Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eksiksiz bir şekilde göstermiştir. Rasulullah'ın tavutlarla olan mücadelesinde izlediği yolu incelersek, onun da evveliyat fıkhını gözettiğini fark etmiş oluruz. Rasulullah'ın Mekke toplumunda ilk mücadelesi putlarla olmamıştır. O, bu tavutları ayakta tutan şirk mantığının asıl müsebbibi, asıl tavutlarla mücadele etmişti. Zaten bu sebeple birçok sıkıntıya maruz kalmıştır. Çünkü puta sövmenin kişiye getirdiği bir zarar yoktur. Ama etten, kemikten ve belli bir gücü elinde bulunduran insanlara muhalefet etmek, beraberinde ciddi bir eziyet yükünü getirmektedir. Peygamber, şirk düzenini ayakta tutan ve bu düzenden menfaat elde eden tavutlarla her alanda mücadele edip, onların kökünü kuruttuktan sonra putlara yönelmiş ve onları izale etmiştir. İbrahim de mücadelesinin ilk merhalesini, asıl tavutların izalesine ayırmıştır. Rabbimiz onun hakkında şöyle buyuruyor. İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel örnekler vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Biz sizden ve sizin Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz. Sizi tekfir ediyoruz. Siz bir tek olan Allah'a ibadet edinceye kadar bizimle sizin aranızda ebedi bir kin ve düşmanlık vardır. Mümtehine Suresi 4. Ayet Dikkat edilirse beraat, tekvir, kin, düşmanlık bunların hepsi ilk etapta siz diye isimlendirdiği asıl tavutlara yöneltilmiştir. Yaşayan tavutların fitnesinden bahsetmek demek ölmüş olan tavutları bir kenara bırakmak şeklinde anlaşılmamalıdır. İslam şirkin her türlüsüne karşıdır. Bunun ölü olması, diri olması, insan suretinde veya taş suretinde olması hiçbir şeyi değiştirmez. Ancak bunlarla mücadele ederken, enerjilerin boş yere heba olmaması için evveliyat fıkhını gözetmenin gerçekliği gün gibi ortadadır. Allah en doğrusunu bilendir. Tavutla mücadeleden bahsederken, günümüzde alim kisvesi altında insanları kitleler halinde saptıran, onları oyalayan bir güruhtan bahsetmenin de faydalı olacağına inanıyorum. Bu gibi insanları özellikle Suud gibi memleketlerde görmek mümkün olduğu gibi, Artık her yerde bu simalarla karşılaşmak rutin hale gelmiştir. Bu insanlar daha çok şirkin kendilerine zarar getirmeyecek olan kısmı hakkında halka vazgeçi nasihat ederler ve bu tevhidin yeryüzünde ikamesini sağlayan nasihatler gerçekten çok kapsamlı ve doyurucu nasihatlerdir. Ama gelin görün ki bu müthiş nasihatlerde eksik olan şeyler vardır. Bu alimler. İnsanlara sadece kabir fitnesinden, çaput meselesinden, nazar boncuğunun insanı götürdüğü sonsuz azaptan bahseder dururlar. Ama o kabirleri o beldelere diken, o çaputların bağlanabilmesi için imkan oluşturan, nazar boncuğunu yaygınlaştıran tavuTLarı ne hikmetse görmezler. Hatta bu şirk düzenini ayakta tutan insanları, ulu emre olarak isimlendirip, İnsanların bu sözde emir sahiplerine itaat etmesinin gerekli olduğundan bahsederler. Alim postuna bürünmüş bu cahiller konuşmalarında, sitelerinde, kitaplarında devamlı olarak aşırılık fitnesi, haricilik fitnesi, tekfircilik fitnesi gibi derin konuları gündeme alıp tevhid ehli Müslümanları hedef göstermektedirler. Ancak bir gün dahi bu insanların Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeme fitnesi, demokrasi fitnesi kâfirleri dost edinme fitnesi gibi konulardan bahsettiklerini görmek mümkün değildir. Kâfirlerin fitnesinden konuşup da bu fitnenin asıl kaynağı olan tavutlara toz kondurmayan bu insanların yanında, tavutlara karşı cihadın gerekliliğinden bahsettiğinizde, buna gerek olmadığını, bu emir sahiplerinin, Allah'ın indirdiklerini inkar etmediklerini söylerler. O kadar garip bir haldedirler ki, yakın tarihe bakıp bunu görmek mümkündür. 80'li yıllarda Afgan, Sovyet savaşları yaşandığında bu cenah, Afganistan'ın cihat bölgesi olduğunu, orada savaşmanın bütün Müslümanlara farz olduğunu, nur saçlıkları minberlerinden, gözyaşlarıyla süsleyerek anlatıyorlardı. Hatta anlatmakla kalmayıp, maaşlarını toplayıp oradaki mücahitlere gönderiyorlardı. Allah subhanehu ve Teala Müslümanlara zafer nasip edip Müslümanlar, Sovyetlerin sonunu getirince, bu insanlar sevindiler ve zafer sebebiyle Allah'a hamdü senalarda bulundular. Lakin aradan belli bir müddet geçip, zalimliğiyle Sovyet Rusyası'nı geride bırakmış bir başka haçlı ordusu olan Amerika, Afganistan'a girdiğinde, bu cenah babalarına layık olma yarışına girdiler ve orada savaşanların harici olduğunu, bunun cihad olmadığını söylemeye başladılar. Bu komik durumun sebebi ne olabilir diye düşünüldüğünde, aslında cevabın çok basit olduğunu görebiliriz. Çünkü bu insanların Ululemri demiş oldukları yönetimler Amerika'nın çocuklarıdır. Bu şeyhlerde bu çocukların çocukları olduğundan dedelerine ve babalarına hürmeten böyle bir hizmet yürütmüşlerdir. Dedelerinin düşmanı mevzu bahis olduğunda yapılan savaş cihat ama dedeye karşı yapılan savaş terör eylemi. Bu taifenin hassasiyetleri saymakla bitecek cinsten değildir. Garipdir ki aynı güruh Yahudilerin Filistinlileri öldürmeleri konusunda çok hassastır. Ama pasif direniş şeklinde bu zulmün karşısında dururlar. Onlar için cihat aşırılıktır, hariciliktir. Onların en büyük cihadı Yahudi mallarını boykot etmektir. Hatta bu konuda o kadar hassastırlar ki Yahudi mallarını boykot etmeyen bir kimseye kafirmiş gibi muamele ederler. Oysa ki aynı insanların evlerinde Yahudilerin veya onların uşakları olanların hazırladığı program kuşaklarıyla televizyon izlemekte, yine Yahudilerin dizayn ettiği bir eğitim sisteminde çocuklarını heder etmekte, aynı Yahudilerin insanlığa empoze ettiği bir zehir olan laikliğin devamı için oy vermekte olduğunu görmekteyiz. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Müslümanların mücadele esnasında güçlerini bölmemeleri ve enerjilerini heder etmemeleri için gözlerini küfrün, şirkin, Zulmün ve fuhşiyatın asıl kaynağı olan bataklığa dikmeleri gerekmektedir. Dualarımızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 32. sayısında yayınlanmıştır.